düzenli antrenman, challenge var falan. Merhaba, iyi haftalar. Harici sanat programındayız. Denk getirebildikçe yaptığım üzere Müzeler Haftası'na ya da Milletler Arası Müzeler Konseyi olan ICOM'un 18 Mayıs'ı tüm dünyada Müzeler Günü ilan etmesine istinaden ben de dünyanın farklı köşelerinden her yıl e, müzelerden örnekler vermeye çalışıyorum. Bu 18 Mayıs civarında Müzeler Haftası'nda İtalya'daydım. Asıl gidiş sebebim tüm dünyanın konuşmakta olduğu Venedik Biennale'ydi idi. Ve Venedik Bienniali'ne geçtiğimiz haftalardaki programda biraz girizgi olarak yer verdim. Önümüzdeki haftalarda da şüphesiz Venedik Bienniali'nden seçkilerle karşınızda olacağım. Ama ben dünyada müzeler deyince İtalya da esasen müzecilik tarihinin köklü kentlerinden birine yer vermek istiyorum. Floransa'ya. Akabinde de hemen ona çok yakın bir bölge olan Bolonya'ya... Ee, öncelikle de hatırlatmak istiyorum, 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü Türkiye'de de kutlanıyor. Hatta 1982 yılından beri kutlandığı belirtiliyor Kültür Bakanlığı tarafından. Her yıl belli bir tema etrafında programlanıyor. Bu yılın teması da kültürel merkezler olarak müzeler, geleneğin geleceği olarak belirtilmiş. Ve e, Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla 18 Mayıs'ta, Tüm ziyaretçileri bakanlığa bağlı müzelerde ücretsiz olarak gece saat 11'e kadar ağlayacaklarını vurgulamışlardı. Buna iştirak eden Türkiye'de özel müzeler de var. Geçtiğimiz yıllarda onlar da kapılarını geç saatlere kadar ücretsiz olarak açık tutuyorlar. Ama şüphesiz ki müzecilik geleneğinin daha köklü olduğunu ya da daha çok önem atfedildiğini söyleyebileceğimiz Avrupa müzelerinde müzeler günü daha hareketli bir şekilde kutlanıyor. Ben de bu dönemde İtalya'nın Toskana bölgesindeydim özellikle Floransa gibi sayısız müzenin önünde kilometrelerce kuyruğun her daim, Görüldüğü bir kenti geziyordum müzeler haftasında. İtalya'nın sanat kültür başkentlerinden biri Florence her zaman Venedik'le rekabet halinde. Tarihte bunu görüyoruz iki ayrı akademi, çok birbirleri rakip iki ayrı kent. Tabii Roma'yı da dönem dönem buna katmak mümkün. Ama Rönesans'ın doğduğu kent olarak da kabul ediliyor Florence'a. Avrupa sanat tarihinde özel bir yeri var şüphesiz. Venedik... Venedik Biennale nedeniyle ve onun yarattığı cazibenin ortaya koyduğu çekim merkezine dönüşmesiyle güncel sanat alanında bir atak yaptı son 150 yıl içerisinde ve onunla da çok anılır oldu. Florensa ise bu konuda biraz daha hala tarihi mirasa odaklanıyor diyebiliriz. Ama işte bugünkü programda ben güncel sanata da yavaş yavaş, Florensa'nın nasıl önem vermeye başladığını özellikle vurgulamak istiyorum. Yani Venedik'le bu ezeli rakip kent bu anlamda da Venedik'i zorlamaya çalışıyor. En azından kendi tarihi binalarında, kendi köklü işte o Rönesans dönemine özellikle vurgu yapan müzelerinde güncel sanata da yavaş yavaş alan açmaya çalışıyor. Bunlara biraz vurgu yapmak istiyorum. Evet. Medici ailesinin kentte armağanı yani sanat hamiliyi dediğimiz zaman en önemli aile herhalde ilk akla gelen aile Medici'lerdir. Medici ailesinin kentte armağanı Fuzi Galerisi uzun kuyruklar var ön rezervasyonlarla gitmemiz bizim de mümkün oldu çok önceden biletlerimizi ayırtmıştık 1560 yılında Toskana Granducu tarafından işte Medici tarafından inşaatına başlanıyor aslında bir sanat müzesi olarak değil de yargıçlar ve bürokratlar için ufuzi ofis adından da anlaşabileceğiniz için büro ve toplantı salonları için inşa ediliyor bir devlet binası yani bugünse resmi Galerisi, e, Florence'un en önemli resim koleksiyonlarını barındırıyor Toskana bölgesinin e, içinde Caravaggiolar, Michelangelo, e, Raffaello, Rembrandt, Dürer gibi çok önemli isimler şüphesiz ki var. Botticelli var. O diçeliğinin sayısız yapıtını burada görüyorsunuz. Venüs de şüphesiz ki burada. Ve burada vurgulamak istediğim en önemli şey tabii ki müzeler haftasında böyle bir müzeyi gezme fırsatı bulmak benim için çok cazipti Özellikle Venedik ve en sayısız güncel sanat işi gördükten sonra biraz daha Rönesans dönemi biraz daha klasik yapıtlarla sanatın e, sanat tarihinden tekrar beslenir bilmek, onu görmek gözüme de, beynime de iyi geldi, dengeleyici oldu diyebilirim. Ama çok ilgimi çeken burada tabii ki görmeye alışkın olduğumuz, bildiğimiz yapıtların aksine e, son dönemlerde yeni açılan galerilerde Huzi'nin içinde. Michelangelo ve Raffaele yakın dönemde yeni birer bölüm açıldı. E, Caravaggio'ya da zaten çok uzun olmamıştı 17. yüzyıl resmine bölüm açılılığı. Ama esasen Temmuz, geçtiğimiz yılın temmuzu itibariyle Leonardo da Vinci'nin de resimlerine yer veren yeni bir oda açılmış. Ufuzi'ye daha önce gittiyseniz dahi bu yeni açılan bölümleri görmek için tekrar o sıralara girmeye değer diye düşünüyorum. E, Ufuzi ile birlikte tek bir biletle gidebileceğiniz bir başka önünde uzun kuyruklar oluşan önemli bir e, mekan daha var Florensa'da o da Pit sarayı. Bu da Floransa'dan en önemli mimari yapılarından biri. 15. yüzyılda Pitti ailesi için inşa ediliyor. 1457'de başlamış inşaatına. Floransa'da gezilecek yerlerin başında geliyor. Bir dönem burası da Medici ailesine her ne kadar onlar tarafından inşa edilmediyse de bittiler tarafından başlandıysa da Medici ailesine de ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla onlara ait eşyalara, eserlere, dekorasyonlara da şahitlik etmek mümkün. Bu neleşşi tarafından e, tasarlanan bir yapı burası e, ve de kral bölümleri, ailenin yaşadığı odalar, var. E, yapıya dönem dönem yeni avlular, yan kısımlar ekleniyor. Burada da 16. ve 17. yüzyıldan kalma önemli resimler var. Barok ve Rönesans döneminde kalma e, resim ve heykellerin yanı sıra buradaki işte o ailelerin pitti ailesinin, Medici ailesinin yaşadığı odaların görkemli, hakikaten ihtişamlı olduğunu söyleyebileceğim e, dekorasyonları ve tavanlardaki freskler çok Görkemli bir şekilde ön plana çıkıyor. Ama benim nasıl vurgulamak istediğim bu sarayın son katında yer alan Modern Sanat Galerisi ve ona bağlı bölümdeki daha modern ve günümüz sanatına ayrılmış bölümler, süreli sergiler. Modern Sanat Galerisi 19. ve 20. yüzyıldan yapıtlar var şüphesiz ama aynı zamanda burada bir porselen müzesi ve kostüm galerisi de var. Bu bölüm 1980'li yıllarda açılıyor. Ama esas vurgulamak istediğim sergi Female Perspectives, Women of Talent and Commitment adlı bir sergi. Bu sergi adından da anlaşılacağı üzere kadın bakış açısını saraya taşımaya çalışıyor. 1861-1926 dönemine odaklanıyor. Sergide çok önemli kadın sanatçılar ve bunların akademik eğitimlerinden, yaptıkları yapıtlardan ve yaşamlarından örnekler var. E, Türkiye'yi ilgilendiren bir kısmı örneğin hepimiz yine İtalya kökenli önemli saray ressamlarından olarak da adlandırabileceğimiz uzun süre İstanbul'da yaşayan Fausto Zonaro'yu tanırız ama eşi ilk fotoğrafçılarından Paris'te dönemin en iyi okullarında eğitim alan eşi Eliza Pante'yi tanımayız. 1863 doğumlu bu sanatçı 1945 yılında Floransa'da hayatını kaybediyor. Floransa'yla da bağlantısı var. Ünlü kişilerin ve ailelerin fotoğraflarını çekiyor. İstanbul'dan günlük yaşamı ve mimariye dahi sayısız fotoğrafı var. Bu sergide onları keşfetmek mümkün oldu. Daha önce Pera Müzesi'nin onunla ilgili bir çalışma yaptığını buradan hatırlatmış olayım. Ee, bir başka kadın sanatçı daha vardı sarayda. Bu grup sergisinin yanı sıra sola bir sergi vardı. O da Kiki Simit. 2 Haziran'a kadar yolunuzu düşürürseniz Bitti Sarayı'nda işlerini görebilirsiniz. E, diyelim. E, Kiki Smith'in İstanbul'da sayısız koleksiyonda okay. dünya çapındaki pek çok bienal'den ve müzelerden işlerini bildiğiniz bir isim. What I Saw on the Road. Yolda Gördüklerim adlı e, ilk e, İtalya'daki bir kamu kurumunda düzenlenmiş ilk monografik sergisi olma ünvanı taşıyor. Kağıt. Yani, üzerine işler var. Ahşap heykeller var. Yine bronz Böyle çok ince bronz, e, gümüş kullandığı işler var. Halı üzerine işlemeleri var ve hareketli görüntüleri var biliyorsunuz. Çizimlerle oluşturduğu hareketli e, görüntüleri var. Çok bence oldukça iyi bir seçkiydi. Floransiya'ya gitmişken bunu da gördüm. Fakat beni asır şaşırtan Palazzo Pitti'nin hemen dışındaki bahçelerde yani Boboli Giardino di Boboli, Boboli Bahçelerinde karşıma çıkan devasa Tony Craig heykelleriydi. Bunlar 7 Mayıs'ta yerleştirilmiş ve Fransa yolu düşenler, hava da güzelse Palazzo Pitti'yi gezdikten sonra onun hemen arkasındaki Boboli Bahçelerinde 13 Ekim'e kadar güncel sanatın ikide en pahalı heykel taşlarından Anthony Craig'in işlerini görebilirler. Anthony Craig İstanbul modernde retrospektif niteliğinde bir sergisiyle aynı zamanda İstanbul'da çok sayıda otel ve plazanın önündeki dev heykelleriyle de bilinen bir isim. Bu Pertal'da da büyük bir heykel bahçesi var zaten Almanya'nın Bu Pertal kentine yerleşmiş bir İngiliz sanatçı. Burada da e, Fonda çünkü Boboli bahçeleri biraz tepelere de bakıyor. Fonda Floransa'nın ünlü e, bazilikoları, katedralleri, tarihi yerleri gözükür can Tonic Rack Ebat ölçek itibariyle onlarla yarışan daha böyle Türüst diyebileceğimiz, dinamik diyebileceğimiz e, yapıtlarıyla çok farklı ve özellikle güncel malzemelerde kullanılan e, yapıtlarıyla burada bahçede size bir keşif imkanı sağlıyordu. Ama açıkçası Tony Craig'ten daha ziyade beni enterese eden bir öncekine dönecek olursam Ufuzi'de yani bu eski ofis binalarında e, bütün bu Rönesans yapıtlarında ...binalarının içine, işte o Michelangelo'ların Leonardo da Vinci'leri gördüğünüz, tavanda yine e, pek çok resim, fresk gördüğünüz bina içine yerleştirilmiş Antonio Gormley yapıtlarıydı. Bu da bir süreli sergi. Antonio Gormley hem binanın dışına, fasadına hem de sergi alanında... E, Yine figürleri ön plana çıkartan beden mekan ilişkisini ön plana çıkartan farklı malzemeler kullanan heykelleriyle e, mekanla çok bütünleşiyordu. Bence oldukça başarılı bir sergilemeydi. E, son dönemlerde Anthony Gommel'in işlerini zaten sıklıkla tarihi mekanlarda katedrallerde de görüyoruz. Daha önce Prag'da da bir katedralin içinde karşıma çıkmıştı Anthony Gommel'in heykelleri. Bir başka İngiliz özellikle heykelle iştigal eden isim Tony Craig'in yanı sıra. Dolayısıyla bu Anglo-Saksol isimleri Tony Craig gibi, Anthony Conley gibi star e, isimleri Florensa'nın tarihi müzelerinde, saraylarında görmek mümkün. Kiki Simit ya da kadın sanatçılara özellikle ayrılmış, 20. yüzyılın başındaki kadın sanatçılara özellikle ayrılmış e, sergileri de yine aynı çerçevede. Göre biliyorsunuz. Bir müzik arası vermek istiyorum. Akabinde Bologna ile devam edeceğim kısaca. E, müziğim de bu bölgeden Toskana bölgesinden Livorno'lu yani biraz batı tarafında kalıyor Toskana'nın e, bu bölgeden bir besteci. Bir operasının intermezosu Pietro Mascagni'yi Cavalleria Rusticana, (rustik Cavallari olarak çevirebileceğim. Bu e, operanın intermezosunu Vienna Filarmoni yorumuyla dinleyeceğiz. Akabinde hemen programa, harçtan sanata devam edeceğiz. Merhaba, Hariçten Sanat programındayız. Ben programcınız Çelenk. ...Floransa'dan haberler getiriyorum. Geçtiğimiz hafta Müzeler Haftası'ydı. 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü'ydü. İKOM'un ilan etmesiyle Türkiye'de programa katılıyor şüphesiz ki. E, o yüzden bu bölgeden de bir e, parça çalmak istedim. Size içinde bulunduğum ve müzelerinden haberler getirdiğim İtalya bölgesinden. Livorno'lu bir bestici. E, Verismo yani bir tür realizm akımı operada... Onun Cavalleria Rusticana adlı operasının intermezosunu dinledik Pietro Mascagni tarafından. Bu parçayı yine İtalya ile çok özdeşleşmiş olan Baba filminden 3. Baba filminde Palermo'daki operada e, hatırlarsınız bu parçanın çaldığını. Raging Bull gibi kült filmlerden, hatta Sartre'ın bulantı kitabında dahi. Geçiyormuş Besteci'nin bu parçası böyle bir müzik arası verdikten sonra Florensa'dan biraz daha kuzeye çıkıyorum Bologna kentine. Burada sanat merkezlerine bir kültür merkezine dönüştürmüş endüstriyel bir bölgeden bahsetmek istiyorum size. Manifattura delle Arti yani sanatlar fabrikası olarak Türkçeleştirebileceğim bir bölge. Bolayı'nın tam kalbinde tren garına, e, ana tren istasyonuna çok yakın, yaklaşık 100 bin metrekare bir metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bir zamanlar kentin Rönesansla 19. yüzyıl arasındaki köprüsü olarak görülüyormuş ve böyle bir kanallı kanallar bölgesinin proto endüstriyel bir hinterland olarak adlandırılıyormuş. Çünkü burası hakikaten nehirlere yakın. Reno kanalı, Naville kanalı, Moline ve Apoza kanallarında. Burada küçük taşımacılık e, yapılıyormuş. Dolayısıyla ticaret ve manifaturacılık alanında çok önemli bir merkezmiş. Özellikle 17. yüzyılın sonuna kadar. Sonrasında da burada fabrikalar inşa edilmiş. Ve bu fabrikalar e, maalesef... Bombalanmış 2. Dünya Savaşı'nda yani o, o zamanın kent planlamasına göre ortaya konulan e, fabrikalar. 1996 e, yılıyla 2003 yılı arasındaki periyotta bu eski e, atıl e, endüstriyel bölgenin Bologna Üniversitesi ve Bologna kenti tarafından Aldo Rossi mimarlığında yeniden... E, Hayat kazandırılması söz konusu olmuş. Farklı farklı bölümler var içinde. Hepsini gezmek son derece enteresan şüphesiz ki ben size müzeden örnek vereceğim ama diğerleri hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Bir e, tütün fabrikası var tabii ki e, dönemin endüstrisinin en önemli unsurlarından biri olduğu için. Şimdi burası e, Bolonya'nın sinema kütüphanesine, film kütüphanesine ev sahipliği yapıyor. E, Castellaggio diye bir bölümü var. Burayı yaşam alanlarına çevirmişler. Eski bir kağıt e, üretimi yapılan bir bölüm var. Mulino Tamburi. Burası üniversitenin, Bolonya Üniversitesi İçbirliği içinde olduğunu söyledim. Nitekim felsefe ve iletişim bölümüne ayrılmış. Ve eski mezbaha bölgesi var. Magello. E, burası da Ee, yine kültür amaçlı e, kullanılıyor ee, ve burada sergi bölümleri var, ee, sanat için kullanılan laboratuvarlar var ee, ve son olarak da yine bu bölgede yer alan Eski Fırın, bütün bu bölgeye ekmek üretim san Eski Fırın ise Mambo adlı güncel ve modern sanat müzesine dönüştürülmüş durumda Aynı zamanda burada Karaveticio adlı büyük bir park var. Burası heykel bahçesi ya da performans alanı olarak da kullanılıyor. Müzik için ve performans için kullanılan alanlar da var. Şüphesiz ki 100 bin metre karelik. bu eski endüstriyel bölgede. Ondan önce de kentin her zaman ticaret ve üretim merkezi olan yerinde. Şimdi dediğim gibi tren garına çok yakın bir yer burası Manifatura Delle, artı mutlaka. Bolonya yolunuz kısa olarak bile düşüyorsa tren da yakın olduğu havaalanı da hiç uzak değil. Bu bölge yolunuzu düşürmenizi tavsiye ederim. Mambo, erginç bir şekilde buradan eleştirimi de getireyim. Tam 18 Mayıs Müzeler gününde gitmemize rağmen Müzeler gününden bir haberdi. Ee, görevliler, oradaki görevlilerin hiç böyle bir şeyden haberleri dahi yoktu. Ama neyse biletimizi aldık, müzeye girdik. Zira biliyorduk ki buranın önemli bir e, İtalyan modern ve çağdaş sanat koleksiyonu da var. Aynı zamanda da e, uluslararası sanatın önemli isimlerinden biri Mika Rotenberg'in. Burada bir süreli sergisi var. Mika Rotenberg'i 2013'teki Fulyerdamcı Kreatörü'ndeki İstanbul Bienniali'nden hatırlayabileceğiniz gibi 10 yılda bir düzenlenen dünyanın en prestijli projelerinden Münster'deki Sculpture Project'ten geçtiğimiz Venedik Bienniali'nden, uluslararası pek çok önemli sergiden bilebilirsiniz. Arjantin doğumlu bir sanatçı. Şimdi New York'ta yaşıyor. Çocuk. Önemli aktörlerinden biri bir kadın sanatçı. Mambo ona yeni işler de sipariş etmiş. Binanın girişindeki fuaye alanında da yapıtları vardı. Pek çok video, heykel, hareketli işlerinden örnekler vardı sergide. Video enstelasyonları vardı. Performatif unsurları hep kullanıyor. Sarkastik, garip. E, tekinsiz işler ortaya koyuyor. Bütün bu koyduğu işlerle tabii ki bir cinsiyet e, meselesine de odaklanırken bence esasen sınıf, üretim, çalışma, e, kapitalizm özellikle de e, kapitalizmin üretim süreçlerine dair, e, üretim modellerine ve bunlarla ilgili insanlara sunduğu koşullara dair müthiş bir eleştirici ...eleştirik gücü var, müthiş bir hiçbir sarkastik bakışı var bu açıdan benim için çok değerli. Burada görebileceğiniz diğer sergiler 29 Eylül'e kadar devam eden rak kültürüne eğer meraklıysanız benim gibi... ...Bolonya'nın rock ortamıyla ilgili çok önemli bir serginin 2 Nisan 1979'da düzenlenmiş... ...10 farklı rak grubunu Bolonyalı bir araya getiren bir serginin yeniden bir konserin sergisine yer veriyor... Ve de e, Rock'ın sosyopolitik rolüne bakıyor Bolonya'da 1975 ile 1985 dönemi arasında İtalyan kültürünün nasıl etkilediğini bu Konser, 1979'da düzenlenen bu konser üzerinden bakıyor. Bence çok yeterli bir sergi değil açıkçası. Yıllar önce Barcelona'da, Macba'da çok önemli bir punk rock kültür sergisi gezmiştim. Onun yanında bu çok küçük ölçekli ve çok da iyi ortaya konmuş bir sergidir. Ama rock kültürüne meraklıysanız İtalyan rock'ına görebilirsiniz 29 Eylül'e kadar. Ama asıl tavsiye edeceğim Gam'ın, yani Galleria d'arte moderna, Bolonya'daki koleksiyonunu e, görmeniz şüphesiz ki burada tematik bölümler var sanat ve ideoloji gibi önemli bir bölüm yine 1977'de e, önemli bir sergi sanat ve aksiyon üzerine performansa da çok ayrılmış e, çünkü belirtmek gerek Marina Abramovic e, gibi çok önemli isimler burada önemli performanslara 1968 yılına yapılan yeni perspektifler açısından ve İtalyan'ın en önemli sanat akımlarından Arte Povera açısından yapılmış bir vurgu var. Ee, daha böyle İtalyan güncel sanatının köklerine ya da naturalist anlayışlarına e, yönelmeye çalışan bölümler var. 8 ayrı tematik bölümde e, çok Belki en güçlü koleksiyonu olmasa da İtalya'nın özellikle modern sanat ve çağdaş sanatın ilk dönemleri alanında önemli bir seçki. 18 Mayıs Müzeler Günü'nde burayı gezerken bir lise ya da üniversitenin ilk yıllarında olduğunu tahmin ettiğim bir grup öğrenci hocalarıyla buraya gelmişti. Her biri koleksiyondan farklı yapıtlar önünde beşer dakikalık sunumlar yapıyorlardı, alkış... Gülüşmeler, neşe, e, espriler gırla gidiyordu. Müzenin ne kadar aktif olarak kullanıldığını, insanların, gençlerin bundan ne kadar zevk aldığını, üzerine çalıştıklarını gösteren bir e, şeydi, unsurdu benim için. Cumartesi günlerini böyle bir müze buluşmasıyla bir derse ayırmışlardı diyerek bitireyim e, ve de... Tabii ki daha önce bahsettiğim gibi Venedik, Biyeneli belki de güncel sanat alanında şu anda en göz önünde olan yeri. Ama İtalya'nın her yerinde kültüre ve sanata alan açıldığını hatırlatmak gerekir. Bu kentlerin dışında Ferrera'ya ve Modena'ya da gitme fırsatı buldum. Orada da hem günümüz sanatı adına hem sanat tarihi adına çok beslenebileceğimiz çok önemli müzeler ve sergiler gezme imkanı. Bulduğum İtalya her defasında kültür sanat anlamında heyecan verici işlere imza atıyor diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Haricden Sanat programından hoşçakalın. Haricden Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.